Yolumuz aşk ve muhabbet yoludur. Gavs Seyyid Abdülhakim Bilvanisi Hazretleri Kutlu Sessirruh, ''Bizim yolumuz aşk ve muhabbet yoludur.'' derdi. Bu yolda insanın seyri süluku muhabbetle oluyor. Yolumuzun en başındaki büyük zat, Ebu Bekri Sıddık Efendimiz'dir. O, Bütün sahabenin içinde derecesi en büyük olandı. Neden? Diğer sahabeden daha mı çok amel yapıyordu? Daha mı çok ibadet ediyordu? Daha mı çok namaz kılıyordu? Hayır. O, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar öğretmişse o kadar yapıyordu. Diğer sahabiler ne kadar yapıyorsa o da o kadar yapıyordu. Hatta bazı sahabilerden daha fazla yapanlar da vardı. Öyle olduğu halde o hepsini geçti. Hepsinden daha kıymetli oldu. Bunun hikmeti neydi? Allah ve Resulünü en çok Hazreti Ebu Bekir Efendimiz radiyallahu anh seviyordu. Onu görmeyince dayanamıyordu. Onu sık sık görmek isterdi. Ne zaman Resulullah Efendimiz'den sallallahu aleyhi ve sellem birkaç saat ayrılsa hemen gider, arar, sorar, onu bulur, onunla beraber olmak isterdi. Bu yüzden aşkı, muhabbeti vardı. Demek ki insanı sevdiren beraber olmaktır. Devamlı beraber olabilmek için de bu zamanın insanı çok vakit bulamıyor. Ziyarete gidebildiğimiz zaman mürşidimizle beraber olabiliyoruz. Sadat-ı kiram efendilerimiz de kendi mürşitlerinin yanında amel ederken, mesela Gav Seyyid Abdülhakim Bilvanis Hazretleri, mürşidi Şahı Hazne'nin kutlu sesi ruh yanında hizmet ederken, Her sene üç defa gider, mürşidinin yanında bir buçuk iki ay kalırmış. Biz hafta sonu gidiyoruz, pazartesi dönüyoruz. Fazla kalamıyoruz. Onun için bizim istifademiz o zatların istifadesine göre çok daha az oluyor. Muhabbette gidip gelmekle, beraber olmak da arttığına göre bu fırsat bizim elimize az geçiyor demektir. Onun için önümüze çıkan fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Göreceksiniz ki o zaman muhabbetimiz daha fazla artacaktır. Birbirimizi tanıyoruz. Sofi kardeşler içerisinde kim daha çok Sadat-ı Kiram Efendilerimizden bahsediyor, kim sık sık ziyarete gidip geliyorsa onun muhabbeti çok oluyor. Bu kardeşler nereye gitse sohbet etmek istiyor, fırsat buldukça ziyarete gitmek istiyor. Bu onların içindeki muhabbetten geliyor. Onun için bu tür kardeşlerimizi kendimize örnek alıp, Bu muhabbeti onlar nasıl kazanmışlar öğrenmeliyiz. Onlar da bizim gibiler. Fazla mı tesbih çekmişler? Hayır. Fazla mı namaz kılmışlar? Hayır. Peki nereden kazanmışlar o halde? İşte biz de onların yaptığı gibi yapmaya çalışacağız demek ki. O zaman hepimize aynı nimet hasıl olabilir. Kardeşler, bu yolda bütün Sadat-ı Kiram Efendilerimiz muhabbetin üzerinde durmuşlar muhabbeti kazanmanın çaresine bakmışlar. Bunun için biz de elimizden geldiği kadar mürşidimizin verdiği vazifeleri yapıp, kendimizi Rabbimiz Teala'nın ve Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem emir ve yasaklarına uydurmalıyız. Gavs, Seyyid Abdülhakim Bilvanisi Hazretleri Ankara'daydı, hastaydı. O zaman onun hizmetine bakan, merhum Seyyidah Hazretleri'nin halifesi Molla Ahmet Hazretleri'ydi. O vakit, Gavs, Seyyid Abdülhakim Bilvanesi Hazretlerinin bütün gece hizmetine bakıyordu. Ona dedim ki, Gavs, Seyyid Abdülhakim Bilvanesi Hazretlerine sorsana, ne yapmış da böyle bu muhabbeti kazanmış? Durmadan mürşidi Şah-ı Hazne'den bahsediyor. Hiç ondan bahsetmediği zaman yok. Hatta Gavs, Seyyid Abdülhakim Bilvanesi Hazretleri bir gün çok hastaydı. Yine hasta yatağında yatıyordu. Hiç kalkacak hali yok. Namaz için camiye gelemiyordu. Bubaziyete iken şahı haznenin bir sofisi geldi. Ziyaret etmek istedi. İçeri girdi ve yanına oturdu. Gavs Seyyid Abdülhakim Bilvani Hazretleri Sofiyi görür görmez kalktı, oturdu. Şahı Hazne Hazretlerinin sofisi gelmiş diye. Saatlerce onunla konuştu, keyif etti, güldü, rahatladı. Öyle sevindi ki rahatsızlığı yok oldu. Ancak o sofi gidince mübarek yine rahatsızlandı. Yine aynı hastalık tekrar başladı. İşte kardeşler, muhabbet olursa insan vücudundaki hastalıkları bile unutuyor. Hiçbir şey kalmıyor. Çünkü muhabbet ruhun gıdasıdır. Ruhun aldığı zevk hepsinden fazla oluyor. Cesedin aldığı zevk onun yanında hiçbir işe yaramıyor. Onun için muhabbet ehlinin etini de kesseler, canı bir şey hissetmiyor. Ağrısıza hissetmiyor bu mübarekleri işte bu şekilde yakından gördük. Merak ettik, acaba ne yapmış da bu muhabbeti kazanmış diye. Bir gece Gavz Seyyid Abdülhakim Bilvanisi Hazretleri, teheccüd namazı için kalktığı zaman, daha biz hiçbir şey sormadan kendisi, Şeyh Ahmet Cezeri Hazretlerinin sohbetini yapmaya başladı. Şeyh Ahmet Cezeri Hazretleri, bundan 800 sene kadar evvel Cizre tarafında, Onun divanı aşk adında büyük bir eseri var. Kasidelerinin hepsi aşk üzerine. Allah Teala'nın aşkı üzerine. O bölgede çok meşhur bir zattır. İşte Gavz Seyyid Abdülhakim Bilvanisi Hazretleri o gece durmadan onun sohbetlerini anlatmış. Nihayet sohbet bitince Molla Ahmet Hazretleri kurban demiş. Siz de şah Hazne'yi böyle seviyorsunuz. Siz de aynı muhabbeti görüyoruz. ''Siz ne amel yaptığınızda bu muhabbet size ikram edildi?'' diye sormuş. Gavs, Seyyid Abdülhakim Bilvanisi Hazretleri de, ''Biz, bize verilen vazifeleri yaptık, fırsat buldukça ziyarete gittik. Allah ve Resulünün emir ve yasaklarına uyduk. Bunun üzerine Allah Teala da bize bu lütfu ihsan etti.'' buyurmuş.